Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, 2020 bütün felaketlerin toplandığı şanssız bir yıl mı? Yeni bir yıla başladığımızda her şeyi geride mi bırakacağız? Her şey normale dönebilecek mi? Her şey eski normale dönmeli mi? WWF'in yayınladığı Yaşayan Gezegen 2020 raporunda normal yaşarken gezegenimize neler yaptığımız şöyle anlatılıyor. 2020 Yaşayan Gezegen raporu son 50 yılda canlı türlerinin popülasyonlarının %68 azaldığını ortaya koydu. Ormansızlaşma, doğal alanların yok edilmesi ve yasa dışı yaban hayatı ticareti durdurulmadıkça tür kayıplarının yanı sıra COVID-19 benzeri salgınlar yine ortaya çıkabilir. Gıda üretme ve tüketme sistemlerimizi değiştirmezsek, sürdürülebilir ve doğa dostu bir üretim biçimine geçmezsek ve doğa dostu bir beslenme disiplini benimsemezsek, Gezegenimiz artık bizi besleyemeyecek. Gıdaya erişim zorlaşacak ve pahalılaşacak. WWF raporun basın metninde "Normale dönmek istemiyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için doğa ile uyumlu yeni bir başlangıç talep ediyoruz" diye belirtti. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Süt D Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu yaptığı açıklamada Cumartesi gerçekleşen 19 Eylül Dünya Temizlik Günü, daha temiz ve sağlıklı bir gezegen için atık toplanmasının, yaygın bilinç yaratılmasının hedeflendiği 180 ülkeyi birleştiren küresel sivil hareketlerin en büyüklerinden biri. Bu yıl pandemide riskleri en aza indirerek temizlik için Haydi yapalım. Dijital atıkları temizleyelim ve doğayı koruyalım diyen Let's Do It Dünya Vakfı'nın sivil eylemi başlattığını belirten Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu, Sitte D olarak Let's Do It Türkiye'nin dijital temizlik hareketine katılıyoruz ve yeşil gücümüzü ülkemizin dijital karbon ayak izini düşürmek için ortaya koyacağız dedi. Lancaster Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mike Hazas'ın değerlendirmesine göre Küresel sera gazı salımlarının %3,7'sinden dijital yaşam sorumlu. Doktor Hazas, sera gazı salımlarının 2025 yılında 2 misli artacağını öngörüyor. Sonuç, çevrim içi gezinmenin, çalışmanın, enerji tüketiminin sadece kesimize değil, düşük karbon ayak iziyle iklim değişimine bedeli yüksek. Dijital evimizi mutlaka temizlememiz gerekli. Doktor Karaosmanoğlu, dijital atıklarımızı silerek Temizleme, e-posta kutularımızı ve dosyalarımızı düzenleme gereği vurgusunu yaptı. Depolama alanı hız, zaman ve düzen kazanmak için dijital temizlik hareketine katılın çağrısı yaptı. Biz de bir hatırlatma yapalım. Sakladığımız her 1 GB'lık e-posta için her yıl 30 saat enerji harcanıyor. Bu da 25 Watt'lık enerji tasarruflu bir ampulün 1,5 ay boyunca açık tutulmasına eşdeğer bir enerji demek. Deniz Temiz Derneği, TURMEPA ve Fethiye Deniz Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen bir etkinlikte Yanıklar Mahallesi'ndeki Karaot Plajı ile Akko Göl mevkisinde çevre temizliği yapıldı. Yaklaşık 4 saatte toplanan ve torbalara doldurulan 850 kilogram çöplerle yöresel şiveyle atma Voin yazısı oluşturuldu. Toplanan atıklardan dönüştürülebilir olanlar Fethiye Belediyesi geri dönüşüm tesisine gönderildi. Turmepa'da görevli Ersin Özer, temizlikte 50 kilo kağıt, 100 kilo metal, 400 kilo camla 300 kilo plastik toplandığını söyledi. Tabii ki önemli olan bunları baştan atmamak. Resmi gazetenin 67 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü çatısı altında bir İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı kuruldu. İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şöyle. Zirai meteoroloji konusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla tarım sektörüne yönelik zirai meteorolojik uygulamalar yapmak ve yaptırmak, kuraklık konusunda araştırma ve analiz yapmak, meteorolojik faktörlerin bitki gelişimine etkileriyle ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak, uzaktan algılama veya sayısal tahmin ürünlerinin tarımda kullanımına yönelik araştırma ve analiz, iklim kayıt ve gözlemlerini kullanarak iklim ve iklim değişikliğini izlemek, araştırmak, raporlamak ulusal ve uluslararası kamuoyuyla Paylaşmak, Türkiye iklimi ve iklim Sınıftandırmaları ile ilgili çalışma yapmak, iklim değişikliği model çalışmaları yapmak ve yaptırmak, iklim değişikliği projeksiyonları için veri ve ürün üretmek suretiyle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iklim değişikliği uyum ve azaltım çalışmalarına meri mevzuat doğrultusunda bilimsel destek vermek, uluslararası kuruluşlarla sorumluluk sahasına giren konularda teknik işbirliği yürütmek, Görev alanına giren konularda çalışmalar yapmak, yayınlamak, insan, bitki, hayvan sağlığını olumsuz etkileyen hava ve iklim olaylarını araştırmak, gerekli tedbirlerin alınabilmesi için iklimsel ve meteorolojik erken uyarı sistemleri geliştirmek veya geliştirilmesini sağlamak. Hayırlı olsun diyoruz. Nefis görevler ama mesele bu dairenin kurulması değil, bu dairenin çıkan sonuçlarını serbestçe ve özgürce ortaya koyabilmesi daha da önemlisi Sonra bunun devlet politikasını haline dönüşerek iklim değişikliğine karşı artık harekete geçmemiz. Aydın'ın Didim ilçesinde de birçok sivil toplum örgütü bir araya geldi. Ve 1 Kasım'da başlaması planlanan deniz patlıcanı avlanma yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Çünkü deniz patlıcanı kumun içerisinde bir yılda ortalama 150-200 ton arasında deniz kumunu filtreleyerek temizliyor. Yazık bu canlılara.